Kıskanç Kardeş ve Yeşilcin Evvel zaman içinde Greygot Krallığı'nda David adında bir asker yaşarmış. David kralın komutanıymış ve krallıktaki herkes tarafından saygı görürmüş. Küçük çocuklar ona gıttayla bakarlarmış. Yaşlı insanlar onun gibi çocuklar olmasını dilermiş. David! David! David! Teşekkürler David. Çok naziksin. Senin gibi olmak istiyorum. Kardeşi Deniz taşında herkes David'i severmiş. Deniz, David'in küçük kardeşiymiş ve onu kıskanıyormuş. O bir korkakmış ve kardeşinin aksine insanlar tarafından pek sevilmiyormuş. Ancak David, kardeşini severmiş. Kardeşim, yedin mi? Benim için endişelenmene gerek yok ve lütfen gereksiz ilgini kendine sakla. Ama kardeşim... Ama Deniz dinlemezmiş. Bir günde evi de cesaretinden ötürü kral tarafından başka bir madalya takıldığı sırada Deniz çok kızmış. Yeter artık! Buna daha fazla dayanamıyorum. Artık kardeşimin gölgesinde yaşayamam. Gitme zamanım geldi benim. Böylece atının üzerinde komşu krallığa gitmiş. Günlerce at sürmüş ve sonunda durmaya ve dinlenmeye karar verdiği bir ormana ulaşmış. Sonunda kardeşimden ve takipçilerinden uzaktayım. Kral bile onu övmekten bıkmıyordu. Ah. O anda gözleri bir ağacın altında duran bir lambaya takılmış. Çok parlak yanıyormuş ve Deniz'in ilgisini çekmiş. Ne tuhaf görünümlü bir lamba bu. Onu almış ve yakından incelemiş. Bu boş ve işe yaramaz görünüyor. Ancak... Çok parlak olduğunu söylemeliyim. Hmm, bunu yanıma almalıyım. Yakındaki köy pazarında satabilir ve biraz kazanç sağlayabilirim. Böylece lambayı çantasına koymuş ve yiyecek bir şeyler aramaya başlamış. Kendisi için yeterince elma toplamış. Ve yemek için ağacın altına oturmuş. Elmadan bir ısırık almak üzereyken ona seslenen bir ses duymuş. Efendim, beni besle efendim. Çünkü açım. Ha? Kim konuşuyor? Efendim benim hizmetkarınız. Beni dışarı çıkar efendim ve besle. Dilediğin şeyi sana vereyim. Deniz, sesin çantasından geldiğini fark ettiği anda şok olmuş. Bu ne? Bir çeşit rüya mı? Elini çantasına sokmuş ve lambayı çıkarmış. Ee, merhaba. Orada kimse var mı? Evet efendim. Ben varım. Hah? Efendim endişelenme. Ben senin hizmetçinim. Lambayı ovarsanız çıkabilir mi? Bana zarar vermeyeceğini nereden bileceğim? Çünkü lamba sende ve lamba kimdeyse efendim odur. Deniz bir süre kendi kendine düşünmüş. Peki denememin bir zararı yok. Ardından lambayı ovalamış ve lambadan dışarı renkli bir duman çıkmış. Duman daha sonra yeşil bir cine dönüşmüş. Deniz çok şaşırmış. Efendim... Beni çıkardığınız için teşekkür ederim. Çok açım. O elmayı yiyebilir miyim? Ha? Aa, yiyebilirsin. Deniz bir anda bütün elmaları yemesini izlemiş. Cin kanını oğuşturmuş ve sonra geğirmiş. Affedersiniz. Aaa iğrenç. <gülüyor> Şimdi efendim bana ne dilediğinizi söyleyin. Ben de onu hemen vereyim. Hmmmm. Bana bir kralın bile sahip olamadığı dünyadaki tüm lükslerle dolu bir ev yap. Aa, nasıl istersiniz efendim? Ve o anda bir duman bulutunun ardından muhteşem bir ev ortaya çıkmış. Altın rengindeymiş ve her yerinde cıvıl cıvıl kuşlar varmış. Vay canına işte bu harika. Başka ne istiyorsunuz efendim? Aa, Prenses Lana'yı bana getirmeni istiyorum. Aaa ama efendim. Bu onu kaçırmak anlamına gelir. Bunu yapmamı istediğinden emin misin? Evet, kesinlikle. Abimden intikam almanın tek yolu bu. Çünkü ona deliler gibi aşık. Nasıl isterseniz efendim. Cin saraya gitmiş ve Prenses Lana'nın odasına girmiş. Prenses uyuyormuş. Bunu fırsat olarak gören cin, sihrini prensesin kaybolması için kullanmış. Ama tam o sırada Prenses Lana'nın hizmetçisi odasına girmiş. Ve cin'i görerek yüksek sesle çığlık atmış. Aaa! Aa! Hizmetçi derhal odadan dışarı çıkmış ve muhafızları çağırmış. Cin hemen parmağını tekrar şaklatmış ve anında kaybolmuş. David muhafızlarla birlikte koşarak odaya girmiş ama çok geç kalmış. Ormana geri döndüğünde, Deniz'in evinde prenses ve cin ortaya çıkmış. Prenses uykusundan uyanmış ve kendini farklı bir yerde bulunca paniğe kapılmış. Aa, neredeyim ben? Ne oluyor? Çok üzgünüm prenses. Ama efendim sizi buraya getirmemi emretti. Efendim mi? Sen gerçek bir cin misin? Rüyamı görüyorum. Tam o sırada Deniz ellerini çırparak odaya girmiş. Aa, hoş geldin prenses. Yoksa sana mahkum mu demeliydim? <gülüyor> Deniz? Sen misin? Benden ne istiyorsun? Ne oluyor? <gülüyor> Olan şu... David'e ve Glegat'taki herkese bir ders vereyim diye seni cinimi göndererek kaçırttım. Bir ders mi? Sen neden bahsediyorsun? Bu arada krallıkta kralın kalbi kırılmıştı. Endişelenmeyin kralım. Çünkü kızını geri getireceğim. Ama bunu nasıl yapacaksın David? O bir cin tarafından kaçırıldı. İşte bunun yardımıyla. David krala doğaüstü varlıkları takip edebilen pusulası hakkında açıklama yapmış. Fusulanın okunun gösterdiği yöne bakılırsa şu anda Büyük Alban Ormanı'nda. O zaman derhal oraya git cesur David ve kızımı geri getir. Bana onu kaçırmaya cüret eden kişiyi de getir. Ona en ağır cezayı vereceğim. David başını sallayıp askerlerle birlikte ayrılmış. Kaçırılmam David'e nasıl bir ders veriyor? Ha, çünkü o sana deliler gibi aşık. Prenseslana duyduğu şeyden o kadar mutlu olmuş ki, kaçırıldığı da bile unutmuş. Ne? O bana aşık mı? Ben de yıllardır ona aşığım. Çok teşekkür ederim Deniz. Sen çok tatlısın. Ne? Ne? ne? Tatlı mıyım? Ben tatlı falan değilim. Ben Deniz'im. Cinlerin efendisi. Teknik olarak efendim, ben bir taneyim. Yani... Kapa çeneni. Bunun bir önemi yok. Hiçbirinin yok. Mesele şu ki seni kaçırmayı başardım ve seni Glegat Krallığı için takas edeceğim. Ve kral olduğum zaman Davy'de hapsedeceğim. Ve sonsuza dek mutlu olacağım. <gülüyor> Deniz hadi ciddi ol. Kardeşini dünyadaki herkesten daha iyi tanıyorsun. Yoksa sana ve bu yeşil adamına yenileceğimi mi düşünüyorsun? Hey, biraz saygı göster. Sen beni uyurken yatağımdan kaçırdın. Nasıl saygılı olabilirim ki? Çok üzgünüm. Burada neler oluyor? Siz muhabbet ederken benim bir görevim var. Tam o sırada pencere açılmış ve bir ipten sarkan David içeri girmiş. Üzgünüm, geciktim. İyisin değil mi güzel prenses? Evet, gerçekten çok iyiyim. Çizik bile yok. David gülümsemiş ve odanın diğer tarafına dönmüş. Kardeşini cinle görünce şok olmuş. Deniz, bu sen misin? Evet, benim. Onu kaçıran bendim. Ama neden? Çünkü senden nefret ediyorum. Beni takdir etmeyen ve sana tapan herkesten nefret ediyorum. Kimse bana değer vermiyor. Beni hayatım boyunca gölgede bıraktın. Daha fazla dayanamıyorum buna. Ama küçük kardeşim, seni seviyorum. Yeter! Cin, onu hemen yakala. Cin, hareketsiz kalmış ve hareket etmemiş. Deniz ona doğru dönmüş. Cin! Benim pusulama karşı güçsüz. Üzgünüm kardeşim ama küçük maceran burada bitiyor. Öfkelenen Deniz, David'in üstüne saldırmış. Ancak tam o sırada muhafızlar öne çıkmış ve onu yakalamış. David, cin'i tekrar lambaya koymuş ve prenses Lana'ya sunmuş. Bu senin için prensesim. Emin ellerde olmalı. Prenses Lana gülümsemiş ve David'e sarılmış. Ah, seni seviyorum David. Aynı gün David prensesle sarıya geri dönmüş ve kardeşini kralın huzuruna çıkarmış. Kral kızıyla bir araya geldiği için çok mutlu olmuş. Birbirlerine sarılmışlar ve sonra kral David'e dönmüş. Seninle gurur duyuyorum David. Ne kadar iyi bir savaşçı olduğunu bir kez daha gösterdin. Söylesene. Kardeşine hangi cezayı vermemi istiyorsun? Kralım, prensesi kaçıran kişinin kardeşim olduğunu ve cezayı hak ettiğini biliyorum. Ancak bir abi kardeşine asla zarar vermek istemez. Bu yüzden Deniz'i serbest bırakmanızı istiyorum. Ve bundan sonra hiç kimseye zarar vermeyeceğine dair size söz veriyorum. Bunu duyan Deniz... Göz yaşlarına boğulmuş, erkek kardeşinin onu ne kadar sevdiğini anlamış ve derhal dizlerinin üzerine çökmüş. Senin hakkında çok yanılmışım. Bugün neden sana büyük dediklerini anladım. Bunları gören kral birden harekete geçmiş. Dersini almış gibisin Deniz. Ama ne olursa olsun seni cezalandırmalıyım. Seni kraliyet ordusunun şövalyesi olarak tayin ediyorum. <gülüyor> Büyük bir törenle David ve Prenses Lana evlenmişler. Deniz çok mutluymuş. Ve cine gelince o Prenses Lana tarafından serbest bırakılmış. Ancak krallıkta kalmayı ve çocuklara nezaket erdemlerini öğretmeyi seçmiş. Son